Değerli izleyenler, Doğan Cüceloğlu İnsan İnsana programına hoş geldiniz. Biz bir farkında oluş yolculuğu içerisindeyiz. Bugün ayrı bir konumuz yok. Daha önce gelmiş olan konuklarımızla konuşmalarımızdan gözden geçirdik, kısımlar aldık. O kısımlarda içine kapsayan bir sohbet oluşturacağız. Gençlerimiz burada. Hoş geldiniz. Değerli izleyenler, bir ilişkiler yumağı içerisinde, ilişkiler matrisi içinde yaşıyoruz. Komşumuz var, arkadaşlarımız var, dostlarımız var, mahallemiz var, sokakta. Sürekli bir ilişki içerisindeyiz. Bunlardan bazıları önemli, bazıları o kadar önemli diye. Ama tahmin ediyorum kabul ederseniz ki, anne... Çocuk ilişkisi, baba-çocuk ilişkisi, aile ilişkisi son derece de önemli. Evet, şimdi bu önemli ilişkilerin acaba türü ne? Ben bugün değerli izleyenler iki boyut üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bu ilişkiler mecburiyet üzerine mi kurulu? Yani bir zorunluluk, bağımlılık var mı? ben onsuz edemem tavrı içerisinde mi oluşuyor? Yoksa bir seçim var mı? Bir özgürlük var mı? Şimdi bu mecburiyet tavrı içerisinde oluştuğu zaman siz sürekli bir zorunluluk hissedersiniz. Sürekli bir bağımlılık duygusu içerisinde olursunuz. Bu ilişkiyi yönlendiren Esas itibariyle mecburiyet duygusudur ve bu duygunun da temelinde esasında korku vardır. Diyelim ki bayram geldi gideceksiniz amcamlara gitmemiz lazım neden çok ayıp olur sonra. Yani serbest kalsanız gitmeyeceksiniz ama ayıp olur korkusundan dolayı gidersiniz. Şimdi öbür boyutuna geldiğimizde öbür boyutta bir seçim var. Orada bir özgürlük var. Bayram geldi. Ya çok seviyorum bu bayramları. Ne kadar güzel bir fırsat. Özlemiştim de ne güzel gideceğiz. Bir hoş sohbet edeceğiz. Ay canım. Yengem neler getirecek. Dayım yine şu hikayeleri anlatacak. Ay çok iyi. İyi ki bunlar var duygusu içerisinde. Arada çok önemli bir fark var. Şimdi bu duygular... Yani bu zorunluluk içerisinde olma veya da illa gideceğim duygusu içerisinde olma, bağımlılık olmakla bir seçim olma konusunda ana babalar o kadar pek bilinçli değiller. Yani kendileri ne görmüşse ona göre bir yolculuk yapıyorlar ve bu yolculuk içerisinde de bir tavır içerisinde kendiliğinden bir sonuç çıkıyor ortaya. Çoğu kere bu bir bilinçli seçim durumu olmuyor. Şimdi değerli izleyenler, acaba ana baba çocuk yetiştirirken bu riski göze alsın mı? Yani ben serbest bırakayım, bu çocuklar seçim yaptığı zaman, istedikleri zaman beni arasınlar, görsünler hadisesini, yoksa o serbest kalırlarsa... ...hiç bir daha bir daha uğramazlar bunlar... ...durumu mu olsun hazisi var... ...ve bu çok önemli... ...buraya konuk olmuş... ...dünyaca ünlü bir heykel tıraşımız... ...Mehmet Aksoy... ...Mehmet Aksoy... ...Hatay'ın Dağı bölgesinde... ...çocukluğunu geçirmiş... Toroslar dağlarında keklik var... ...küçük bir keklik yavrusunu almış... ...koynunda beslemiş... ...ağzında çiğnemiş... Keklik gelmiş ağzından onun mamasını almış yemiş. Ve ıslık çalmış bir ilişki geliştirmiş. Ve bir gün gelmiş o keklik palazlanmış uçma vakti gelmiş. Değerli izleyenler bakın ne olmuş şimdi kendisinden dinleyelim. Ve de artık uçmaya da başladı. Bizde uçmasın diye ka kanadını çekerler. Birkaç tüy çekerler evet. uçamaz. Evet. Çek oğlum dediler uçacak mı gidecek kaçacak bak bu kadar seviyorsun. Ben dedim benim keklim uçmasın. Ben ke kanadını çekmek istemiyorum. Ya da diyorlar kes böyle hmm. biraz kanatlarını. Hmm. Yok dedim ki benim keklim gitmeyecek bir yere. Öyle şimdi çok şey yapıyorum. Bütün günde arkamdan geliyor yani ben şimdi... ...bir sık çalıyorum. Bu sık nerede duyarsa koşuyor geliyor yanıma. Ne kadar? Nereden? Böyle artık şey gibi abi birlikteyiz devamlı. Hı hı. İşte o gün geldi uçacak artık. Buramı aldım kekliğe bakıyorum şimdi. Bunu bırakacağım şimdi uçacak havaya atacağım. Bir daha da gelmeyecek gibi oluyorum. O korku var. İşte o an çok önemliydi. Bıraktım böyle gitti dardağın ağacı çok, çok önemli bir karar vermiş evet. ama çok önemli. çok önemli dedim bu ya kendi kendine gelirse bana ben işte en mutlu olurum anlamlı o zaman olur bir esaret ilişkisi Yok. mi anlam ilişkisi mi ne kadar önemli ne kadar önemli bir esaret ilişkisi mi bir anlam ilişkisi mi söz konusu burada. Hakikaten son derecede önemli bir karar veriyorlar. Şimdi ben sizlere baktığım zaman görüyorum böyle, böyle kanadı kırpılmış, çekilmiş le, değilsiniz. Gözleriniz cıvıl cıvıl. Ama yani bana öyle geliyor ki kanadı kesilmiş, tüyü çekilmiş çocuklarımız da var etrafta. İnsanlar var böyle. Ee, onu böyle görebiliyorsunuz. Şimdi Bakıyorsunuz bu yolculuk devam ederken sadece ana baba çocuk ilişkisinde değil kadın erkek ilişkisinde de oluyor bu. Efendim öyle bir durum oluyor ki şimdi ben kasabanın bıçkın delikanlısı sen kasabanın güzel kızı şöyle bir bakıyorum ve diyorum ki ya benim olursun, ya kara toprağa. Başkasına yâretmem seni. Şimdi burada... Burada bir şey oluyor. Bu olan şeyden memnun musun? Bir kere hani... Doğumumuzdan beri o toplumdaki otoritelerin içine sıkışmış durumdayız. Doğarken bile bir takım insanlara... ...diğerlerinden mesafeli... Daha yakın doğuyoruz bu akraba aile ilişkisi içinde ama bunları yıkmak lazım diye düşünüyorum. Mesela bizim insanımız da... Bana bak kız bana ne <gülüyor> senin anandan babandan <gülüyor> sen benim olacaksın mı olmayacaksın mı ona karar ver. <gülüyor> benim böyle söylediğim zaman bundan memnunsun. ya benim olacaksın ya kara toprağa. Karşısındakinin bireyliğini kabul etmeyen bir insanı ben tanımam kara toprağı yeğlerim. Öyle mi? Evet, evet. Sen bir ne diyorsun? Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben. Çok konuşuyor bu ya. <gülüyor> Bizim insanımızda şöyle bir şey de var. Ramazan'da Müslüman, 1 Mayıs'ta Solcu, Bayram Seyran'da Akraba. Yani böyle şeylere sıkışmayalım zamanlara. Ya yani Bu toplumun bize dayattığı şeylerden vazgeçelim. Onlara geleceğiz, buraya ver şimdi. <gülüyor> Ben, ne diyorsun? Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir koruma içgüdüsü var, bir de sahiplenme içgüdüsü var. Hem anne baba doğu var, hem de kadın erkek ilişkilerinde var. Özellikle erkeğin kadına, yine anne babanın çocuğuna. Mesela o hikayede de kekli sahiplenmiş ve korumak istemiş yani. Beslemiş onu, büyütmüş. Ama daha sonra da onun da kendi hayatının olduğunu farkına varmış. Uçması gerektiğini ve doğaya salmış. Evet. Değerli izleyenler... Arkadaşımız psikolojik ve danışma rehberlik bölümünde olduğundan dolayı herhalde anladığınız dilinden. <gülüyor> Teşekkür ederiz efendim. Rica ne demek. Şimdi efendim yolculuğumuz devam ediyor. Biz çocuk yetiştirirken bütün bunların farkında mıyız? Evet biz çocuk yetiştirirken acaba çocuğumuzu biz büyütürken bir seçim yapabilecek insanlar olarak mı yetiştiriyoruz? Ki o zaman sevgi olması lazım. Yoksa biz bunu korkutalım, korku ortamında kalıplayarak mı büyütüyoruz? Şimdi arada nasıl bir fark olur konusunu konuşuyorduk. Ve bizim değerli aktörlerimizden Ceral Kadri Kınoğlu, konuğumuzdu. Bu soru kendisine yöneltildiğinde... Korku mu, sevgi mi konusunda? Bakın ne dedi? Yani bence korkarsa korkak olur. <gülüyor> fena bir şey yani. E sonra yalancı olur. Çok daha fena bir şey. Terbiyesiz olur. Ve en korkuncu o da korkutucu olur. Yani aile içinde faşist yetiştiririz. <gülüyor> Yani o yüzden o korku meselesi, yani ya korksun yoksa korkmazsa terbiyesiz olacak bu çocuk, arsız olacak tek seçenek değil. Yani insanların kafasında sanki seçenek sayısı az gibi geliyor bana. A şıkkı, B şıkkı var, ya zaten siyah beyaz görmeye bayılan, ya siyah ya beyaz diyen eski yeşilçam çocukları olduğu için <gülüyor> insanlar bence seçeneklerin farkında değiller. Evet. Korkutmak, bastırmak, terbiye etmek, baskı altına almak sonuçta bir canavar yaratır. Hiç doğru değil. Evet. Ya yani sevmekle korkutmak birlikte yürümez. Değerli izleyenler, sevmekle korkutmak birlikte yürümez. Neden birlikte yürümez? Çünkü sevdiğim zaman o kişiyi olduğu gibi kabul etmem var. Sevdiğim ben seni seveceğim eğer şöyle şöyle şöyle oluyorsan dediğim zaman zaten ben seni şu durumunda sevmiyorum demektir. Sevginin temelinde kabul var. O kabul ettiğin şeye saygı var. Benim Krishna Murti'nin sevgi tanımı çok aklıma yatıyor. Der ki: Sevgi bir insanın olabileceğinin en iyisi olmasına kendini adamaktır. Niçin çünkü o insan olabileceğinin en iyisi olduğu zaman mutlu olur. Ve ben sevdiğim insanın mutlu olmasını isterim. Peki karşılığında ne beklerim? Onun mutlu olmasının ötesinde başka hiçbir beklentim yoktur. Ne zaman ki onun ötesinde başka bir beklentim vardır, orada sevgi yoktur, orada ticaret vardır. Bu, bu çok önemli. Ve böyle bir yolculukta, Delal Kadrikinoğlu ne diyor? Korkutursan diyor, korkak olur. Yalancı olur, terbiyesiz olur. O da faşist ve korkutucu olur diyor. Çok açık seçik. Kesinlikle kendisiyle hem fikrim. Şimdi bakıyorum. Şöyle bir yanlış anlayış var. Umarım sizin çocuklarınız böyle yetişmez. Çocuğu uyurken öpeceksin. Değerli izleyenler, çocuğu uyurken öpeceksin felsefesi yanlıştır. Ben ne diyorum ve bilimsel olarak bunun arkasındayım. Çocuğu uyanıkken de öp, uyurken de öp. Çocuğun gözünün içine bakarak seni seviyorum de, dilinle söyle, elinle ser. Çocuk bilsin sevildiğini. Ayrıca ne diyor? ''Kızını dövmeyen dizini döver.'' diyor. ''Kızını dövmeyen dizini döver.'' diyor. Muhittin'ciğim yanlış. Sakın ha, sakın kızını dövme. ''Kızını dövmeyen dizini döver.'' Yanlış bir felsefe. Bu şuna benziyor. Mehmet Aksu'ya ne demişlerdi? ''Kanadını kes, tüyünü çek.'' ''Oğlum uçar gider.'' ''Bir daha gelmez.'' O kuş kanadı kesildiğinden dolayı, tüyü çekildiğinden dolayı sizinle beraberse o sizin esiriniz anlamı var mı? Yok. Ben isterim ki dövmeyeceğim. O ağacın üstünde şöyle bakıp özgürlüğünü görmüş bir kekliğim olsun. Ve ben ıslığımı çaldığım zaman, ben buradayım seni özledim dediğim zaman o ...pır pır pır pır pır gelsin... ...ve benim omuzuma konsun. İşte can yoldaşlığı budur. İşte aile olmak bu demektir. Evet. Ben acaba... ...kanadı kesilmiş bir evlat mı istiyorum? Buna karar vermemiz lazım. Yoksa ben... ...tüm... ...gücüyle kanadını çırpabilen bir evlat mı istiyorum? Hangisi sevgi dolu? Buna benim karar vermem lazım. Evet... Şimdi, biz böyle bir yolculuk içerisindeyiz. Evlat yetiştiriyoruz. Böyle bir yolculuk içerisinde çocuklarımıza bakıyoruz. Mecburiyetten dolayı bana bağlı olan, korktuğundan dolayı şablonlanmış bir evlat. veya da, canım, olabileceğin en iyisi olma yolunda giden bir evlat. Değerli izleyenler, konuklarımızdan birisi... Levent Üzümcü. Levent Üzümcü, bu çocuk yetiştirmeyle ilgili konuşurken, benim daha önce düşünmediğim, fakat o anda çok önemli bulduğum bir sohbete girdi. Gelin biz birlikte izleyelim. Bakalım ne dedi? Bizler çocukları çocuk olarak görüyoruz, haliyle.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 Anne de yetiştiriyorsunuz, evet. anneanne yetiştiriyorsunuz, babaanne yetiştiriyorsunuz birilerine. Evet. Siz hani bu zincir ya, ölümsüzlüğün zinciri, kalitenin de zinciri olabilir. Değerli izleyenler, çocuklar toplumun geleceğidir, sözünü duymuşsunuzdur. İşte Levent İzmci'nin söylediği aslında bu. Ben şunun farkındayım arkadaşlar. Şimdi bugün şu anda evlerde Türkiye'nin 20 yıl sonra, 30 yıl sonra geleceği şimdi oluşturuluyor. Şu anda gerçek bu. Onun için acaba gelecekte ne olacağımızı düşünmemize hiç ama hiç gerek yok. Şimdi şu anda evlerimizde ne oluyor? Anne baba olarak biz kimiz? Nasıl ilişki kuruyoruz çocuklarımızla? 20 yıl sonra, 30 yıl sonra kesinlikle bunun meyvesini alacağız. Ben burada... ...son derecede cıvıl cıvıl... ...gözlerinin içi gülen... ...hayata bağlı... ...kanatları yolmamış insanlar görüyorum. Onun için sizin adınıza... ...sizin annenize, babanıza... ...ortamınıza teşekkür ediyorum. Siz Türkiye'min çiçeklerisiniz. Ama ben mesela... ...sormak istiyorum sana Merve. Bugün... ...şöyle baktığınızda, ...30 yıl önce acaba... ...neler yapmışız? Yani toplumda... Gözleri cıvıl cıvıl olan mutlu insanlar mı çoğunlukta yoksa Celal Kadri oğlunun dediği korkan ve korkutan insanlar mı çoğunlukta? Bence bastırılmış insanlar şu anda toplumumuzda çoğunlukta. Ve bence asıl kötü olan da şu, bastırılmış toplumlar bastırılmış bir ülkeyi oluşturuyor. Bu bastırılmış ülkeler de her zaman bastırılmaya mahkumdur diye düşünüyorum ben. Başka ülkeler tarafından da. Yani. Gen genel olarak ya ben bu anlamda geleceğimizin hani bastırılmış toplumlar olmamız anlamında korkutucu görüyorum. Evet. Kendi adıma. Ben öyle düşünüyorum. Merve. Çünkü <gülüyor> e, anne babalardan örnek vermek gerekirse kendi doğrularını, çocukların doğruları olmasını istiyorlar. Ve bu çok feci bir şey yani. Evet. Sonuç olarak da doğrunun ne olduğunu bilmeyen bireyler oluşuyor. Çok teşekkür ederim. Ve şu anda Şimdi Türkiye'de, milyonlarca evde Türkiye'nin geleceği oluşturuluyor. Şimdi iki seçeneğimiz var. Bir tanesi maalesef Merve'nin de söylediği gibi çocuklarımızın kanatlarını yolmaya devam edeceğiz, tüylerini kesmeye devam edeceğiz. Veyahut da o zaman ne oluyor çektiğimiz zaman böyle? İşte Celal Kadri Kılıoğlu'nun sevdiği korkak, yalancı, terbiyesiz, faşist ve korkutucu insanlar üretmeye devam eden bir fabrika. Öbür seçenek ne? Öbür seçenek girişimci. Korkak değil, girişimci. Dürüst. Sorun yerine fırsat görüyor. Ayrıca anlayışlı. Karşıdakine baktığı zaman kızma yerine. Empati, ya bu adamın bir derdi var, acaba bir el atabilir miyim diyen insanlar var. Ve en önemlilerden bir tanesi de sorumluluk duygusu yüksek insanlar. Sorumluluk duygusuna sahip olabilmek için önce ben varım diyebilmek lazım. Sorumluluk duygusuna sahip olabilmek için insanın kanatlarını çırpabilmek gücü olması lazım. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyenler benim çocuklarım kendi ayakları üzerinde durup kendi yolculuğunu yapabilecek mi? Bu yolculukta ben haritamı paylaşmak isteyebilirim. Ama o kendisi bir harita bulup bir yol çizme özgürlüğüne sahip olacak mı? Şimdi benim zamanımda uydudan yardım alınmıyordu. Ama şimdi o Diyebilir ki ya baba bir de şöyle bir araç alacağım, uydudan yardım alacağım. Benim ufkum genişleyecek. Bunu diyebilir. Ve hakikaten benim aklıma dahi gelmeyen yeni ufuklara açılabilir. Şimdi buranın işin özü, burada bir sınırlar ve sorumluluk bilinci var. Ben çocuğumun benden farklı bir insan olduğunu, onun yolculuğunun, Benimkinden farklı olabileceğini kabul ettim mi, etmedim mi? Mesela burada. Bunu kabul ettiğim zaman, o zaman saygılı bir ilişkim olur. Onunla sohbet içinde olurum, onun hayatından çıkmam ama sürekli bir mentor olmaya, konuşmaya hazır olurum. Şimdi, bu sınırlar ve sorumluluk bilincine sahip olan insanın tavrından hemen anlarsınız. Böyle bir tavra sahip olan insan bazen çocuğunu öpmeden önce der ki tatlım ya içimden geliyor sana şöyle bir sarılıyım öpeyimsin izin verir misin? Olur. O zaman o sarılma öpme ayrı bir anlam taşır. Gel lan buraya. Çık. Bir de İstediğim zaman öperim, istediğim zaman döverim çocuğum, değil misin? kendisine hemen belli eder doğru mu? Çok önemli. Bunu sadece biz efendim bu sarılıp öpme konusunda yapmıyoruz ki. Değerli izleyenler bunu biz maalesef çok önemli konularda yapıyoruz. Meslek seçiminde yapıyoruz. Aile seçiminde yapıyoruz. Nerede evlenecekler, kiminle evlenecekler, hangi koltuğa oturacaklar bunu yapıyoruz. Şimdi bizim... Daha önceki konuşmalarımızda sohbet içinde olduğumuz İbrahim Taşer. Yine sohbet içinde burada buluştuğumuz Yankı Yazgan. Çok önemli şeyler söylediler. Bu sınırlar ve sorumluluk bilinci içerisinde bakalım bu sohbetten neler göreceğiz. Evet. Zaten meslek seçiminden itibaren işte üzerinde çocuğun oluşturulan baskılarla bir takım sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Yani e, bir yerde işte aile meslek seçerken çocuğun isteklerine, yeteneklerine göre yönlendirme ya da ona danışmanlık yapma görevini ihmal ediyor. E, kendi hayatında özlem duymuş olduğu meslekleri çocuğu üzerinde gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani anne babalar dinleyemiyorlar çünkü... E, kendi gerçekleştiremedikleri hayalleri çocuklarıyla gerçekleştirme beklentileri var. Ama bir kez daha gerçekleştirememe ihtimali e, onlarda aşırı bir kaygı yaratıyor. Ve aşırı kaygılı insan dinleyemez. Sadece evet. durumu kontrol etmeye çalışır. Evet. Yani e, Ben anne babaların dinleme ile ilgili sıkıntılarında kendi kaygılarının, kendi geçmişlerinden taşıdıkları kırıklı, kırıklıkların, e, hayal kırıklıklarının çok rolü olduğunu düşünüyorum. Değerli izleyenler, burada altı çizilmesi gereken en temel cümle şudur. Sınırlar ve sorumluluk bilincine sahip olmayan bir anne, bir baba, kendi yaşamıyla çocuğunun yaşamı arasındaki farkı bilemediğinden dolayı, kendi gerçekleştiremediği özlemleri, Çocuğunun gerçekleştiremeyeceği korkusu içerisinde sürekli bir kaygı içindedir. Kaygı içinde olan insan başarılı olamaz. Kendini toparlayamaz, dinleyemez, çalışamaz. Sürekli kaygılıdır. Rüyasında dahi kaygılıdır. Ve bu kaygı, bu korku, bu sınırlar ve sorumluluk bilincinin farkında olmama hali aynen bir nesilden ...öbürüne aktarılır. Böylelikle... ...senin biraz önce bahsetmiş olduğun... ...şimdi şu anda olan durum... ...gelecek nesnede... ...aynen aktarılmış olur. Kaygılı anne ve babanın... ...kaygılı çocukları... ...kaygılı öğretmenler... ...kaygılı yöneticiler... ...kaygılı politikacılar... ...böylelikle kaygılı olmak... ...güvenememek, sürekli korku içinde olmak... ...ve... Sürekli komplo teorileri üretmek, insanların, ülkenin kaderi haline gelmeye başlar. Evet, ve kaygı içerisinde ben neye yönelirim? Denetlemeye yönelirim. Neye yönelirim? Kalıplamaya yönelirim. Nerede görülmüş lan böyle sakal? Senin dedende mi böyle sakal bırakılır? Kes bakayım onu, derim. Birisi sana böyle konuştu, hoşuna gider mi Mohit'in? konuşuyor. <gülüyor> Ay çok güzel. <gülüyor> Yıllarca konuştu ama sonunda ben kazandım. <gülüyor> çok önemli. Ne dedi? Anladın mısın? Yani bizim toplumumuzda böyle bir şey yok. işte. benim babam da böyle bir sakal bırakmadı. Ben de bırakmadım. Ondan sonra sen de bırakma zamanında. Ama ben e, tabii ki de yanlış olduğunu düşündüm, saygı duydum ama... <gülüyor> Devam ettin. Sonunda da haklı çıktım. <gülüyor> Devam ediyor şu an. Yani. Evet. Değerli izleyenler bilmem ne kadar farkındasınız. Ama Muhittin'in gözleri ışıl ışıl. <gülüyor> Umarım bu ışıltıyı hiçbir zaman kaybetmezsin. Şimdi önemli olan hala babanla ilişki içindesin ve hala bir dostluk var. Demek ki baban. ...senin bu yolculuğunun, senin yolculuğun olduğunu kabul etti. Evet, ilişkimiz daha da arttı şu an, daha da. Yani bazı şeyleri zamanında çok konuştuk, tartıştık ama... hani ...sonunda bir çözüme ulaşırdığımız için artık bazı şeyleri kabulleyendik ikimiz de. Ve seninle konuşurken, senin bir birey olduğunu, senin kendine özgü düşüncelerin olduğunu... ...görerek içten içe, dıştan ne kadar söylüyor bilmiyorum ama içten içe, öferin lan... Bizim olana bak lan, <gülüyor> Ulan kendini bir adam sanıyor be. <gülüyor> Hadisesi içerisinde herhalde bir ilişki kuruyor. Evet, Bu ne şey. kadar gurur verici bir şey. İçten içe onun farkındadır tahmin ediyorum. İnşallah. <gülüyor> evet, evet, evet. <gülüyor> Sen de bir enerji var. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Her şeyi etiketleyip öyle algılamaya o kadar alışmış bir toplumuz ki illa bir sticker yapıştıracağız ona kendi gözümüzden. Aileler de bize öyle bakıyor hani z z, -z iyi evlat. işte terbiye, ahlak falan diye öyle programlamaya çalışıyorlar bizi. Ama hani içten içe biliyorlardı. O yüzden belki de bu denetleme, bu robotlaştırma ya da bu mekanizma ama ben hani çok fazla e, ...katılmıyorum arkadaşıma... Bir ...bu eğitim yönlerinin de bir sloganı var... ...bir çocuk değişir, Türkiye değişir diye... ...o yüzden hani o kadar umutsuz değilim... ...bu Aa. konuda hani bastırılmış bir toplum olarak... ...devam edemez... Bir, ...yani en azından kendimize bakalım... ...biz değişirsek herkes değişebilir diye düşünüyorum... Şemlin çok güzel... ...o onu bir daha söyler misin? Bir çocuk değişir... Bir çocuk değişir, Türkiye değişir... ...çok güzel... <gülüyor> ya izin verirseniz benim bir anım var... ...bunu anlatmak istiyorum... ...bir kurumda bir konuşma yaptım... ...böyle 700-800 kişi var falan... ...konuşmamı bitirdikten sonra... ...sorusu olan var mı dedim... ...birkaç soru soruldu anlattım falan... ...sonradan böyle kır saçlı... ...bir bey 55 yaşlarında falan... ...çok sinirli bir şekilde geldi... ...burada kaç kişi var dedi... ...708 kişi... Var. ...ben saydım 826 kişi var dedi... Durdum. ...peki dedi... ...Doğan Bey Türkiye'de kaç kişi var... ...Türkiye'de kaç kişi var dedi... Dedim valla 65-70 bin. e işte bu dedi. 826 kişinin hepsi dedi senin dediğini kabul etse ne yazar? Oh, oh. Adam ülkesini seviyor ama umutsuz. Ve öfkesi ondan dolayı geliyor. Ve ben de şenlem dedim ki beyefendi bir kaşık yoğurdunuz varsa 70 kazan süt mayalamaya çalışmayın. Ufak bir tencere alın. O bir kaşık yoğurtla ufak bir tencereyi mayalayın. Ertesi sabaha ...bir tencere yoğurdunuz olur. Kesinlikle inanıyorum. Ve benim hayatım bunun bir örneği. Beni mayalayan Cahit Okurar öğretmenimin... ...ruhu şad olsun. Evet burada karşınızdayım. Onun benden beklediği şeyleri bakıyorum, yapıyorum. Teker teker aynı şekilde. Ve şimdi... ...burada... ...şablonlanmış... ...düğmelere basılarak hareket ettirilen... ...insanlar. Burada... ...yani... Meslek seçiminde kendisi değil başkası yapmış. Burada efendim evlenirken kendisi seçimleriyle değil yönlendirilmenle yapılmış. Koltuk takım alırken, ev alırken, çocuğuna isim verirken şu veya bu şekilde. Ve bütün bunların içerisinde biz bir yolculuk yaparken. Kimse benim düğme basmadı. Ne oldu şimdi? Ne yapacağım ben? Hangi düğmeme basacaksınız? Alo, kimse yok mu düğmeme basacak? Ay bilemiyorum. Hayat çok kötü, çok anlamsız. Hangi düğmemle karar vereceğim? Lütfen bana bir gözlük verin. Hangi gözlükle bakacağım durumunda olan insanlar olabilir. Veya da olan bir sürü gözlüğüm var. Şimdi ben buna iş gözlüğüyle bir bakayım diye bakabilirsiniz. Sonra çekilirsiniz, başka bir gözlük alırsınız. Dersin ki ben şimdi buna... Karı koca ilişkisi gözlüğüyle bakacağım. Öyle değerlendireceğim. Buna psikolojik danışma rehberlik gözlüğüyle bakacağım. Buna ben tiyatro oyuncusu gözlüğüyle bakacağım. Buna ben bilgisayar gözü oyuncusuyla bakacağım. Buna ben Avaska'da deneyim kazanmış <gülüyor> birisi olarak bakacağım. Tek tek her birisinin farklı farklı gözlükleri olabileceğinin farkında ne kadar zengin bir yaşam olabilir Şimdi buradan getirmek istediğim bir şey var. Getirmek istediğim de şu. Leventizmci ilişkilerle ilgili konuşuyor. Evlilik. O kadar ilgimi çekti ki evlendik, yarış bitti, badalyayı aldık, oh oturduk yerimize. Çok hoşuma gitti. Değerli izleyenler bir dinleyelim. Levent ne dedi? Bir bakalım.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 Doğru düzgün yaşamak çaba istiyor. Eğer ilişkinin benim beklediğim ilişki olmasını istiyorsam emek vermem gerekiyor. Emek vermeden ben istediğim ilişkiyi besleyemem. Sevgili rehberim, psikolojik danışma ve rehberlik. Psikolojik danışma ve rehberlik. ...kavramlarla kullanmadan halkın anlayabildiği bir dille. <gülüyor> mesela ben şöyle düşünüyorum hocam siz de söylediniz hani farklı gözlüklerimiz var. Ben mesela şapka demeyi seviyorum ona. Yani mesela benim şu anda öğrenci şapkam var, evlat şapkam var. Ama daha sonra benim bir çalışan şapkam olacak. İşte bir evlilik kurarsam eş şapkam veya daha sonra da bir anne şapkasına sahip olacağım. Yani bu şapkaların getirdiği ayrı ayrı sorumluluklar var. Ve ben hayatımı biriyle paylaşacaksam, biriyle birleştiriyorsam onun sorumluluğunu da alıyorum aslında bir yerde. Veya yani ortak bir sorumluluğu ikimiz paylaşmak zorundayız ancak bu şekilde evlilikler yürür diye düşünüyorum ben. Evet çok teşekkür ederim. Muhittin'ciğim senin de şapkaların olacak. Şapkaların var zaten. Ama bütün bu şapkaların ötesinde, bütün bu şapkaların farkında olan bir tarafın var mı? Yani benim kendi benliğim var. Hı -hı. Kendi e, hayata bakış açım var. Bütün şapkaların ötesinde. Ve bütün bu şapkalara yönlendirecek olan şey benim bu hayata bakış açım. Yani bakış felsefem. Bütün her şey bu yönde işte oluşur, gelişir. Evet. Fakat tabii ki zamanla aldığımız şapkalarla buna eklemeler yaparız ve... Bunu geliştiririz. Önemli olan sadece bazı kalıplara bağlı kalmadan bunları geliştirebilmek. Çok çok önemli. Çok teşekkür ederim. Şimdi sana sormak istediğim bir soru var. O da şu: Şapkalardan birisi büyük büyük büyük hakim olursa, esas şapkaların patronu olan Muhit dediği, bütün bu şapkaların hangisini, ne zaman, nerede, kiminle konuşulacağı giyilmesi lazım geldiğine karar veren bir tarafın var değil mi? Ama şapkanın biri diyor ki, hayır. Ben senin hayatına oturacağım. Her yerde ve her zaman beni giyeceksin. O zaman... ...nasıl bir durum ortaya çıkıyor. Böyle bir şeyler aksamaya başlıyor. Kesinlikle yani. aksamaya başlıyor. Neyi nerede, ne zaman ve en önemlisi... ...niçin yapman gerektiğini unutur hale geliyorsun. Evet. evet. Bir seminer veriyordum. Şimdi... ...seminerde ben... ...insan ilişkilerinden bahsediyordum arkadaşlar. Dedim ki bak karı koca olarak... ...siz... ...iletişim kuruyorsunuz... ...iletişim kuruluyorsunuz. Şimdi bir çocuk doğuyor... ...birdenbire iki... ...gidiş geliş altıya çıkıyor. Birdenbire altıya doğuyor. Bir çocuk daha doğrusu 12 oluyor. Müthiş bir geometrik dizi olarak artış var. Ve bu ilişkide... Şimdi anne oldum, karı kocaydım, anne oldum çocuk ilişkisinde. Şimdi şapkanın bir tanesi anne olmak. Evvelden ben kadınım, senin eşinim şapkası vardı. Fakat diğer bütün şapkaları bırakıp ben anneyim şapkasını giyip başka bütün şapkaları yok edince... ...ve adam geldi bana dedi ki arada, hocam işte bizim durumumuz bu dedi. Anne oldu dedi. Ben kapıdan dışarı atıldım dedi. Önemli mi? Önemli değil mi? Kadın da oradaydı. Kadın da böyle biliyor. Nasıl gülüyor gerçekten böyle? Biliyor. Dedim Bundan şikayetin ne? Hocam dedi evlenirken biz karar verdik. Beş yıl çocuk sahibi olmayacağız diye. Birinci yılda çocuk sahibi olduk dedi. <gülüyor> Ve besverdi ki onun kafasında beklediği durumlar olmadı. Arkadaşlar, şimdi, bu Levent'in sözünü ettiği, bir birey olarak ilişkide var olabilmek, muiddinin söz ettiği, bütün hepsinin arkasında benim farkında olduğum bir özüm var. Esas benim yaşamımı yönlendirecek olan o öz dediği. Daha önceki Programlarda söz ettim. Canın altı gereksinmesi. Ait ona direği olma dengesi. Esir değilim. Ama etrafımda kesinlikle ilgisiz değil. İlgili insanlar var. İlişkim dengeli. Ben önemli bir insanım. Önemseniyorum. İnsanların gözlerine baktığım zaman bir cıvıltı var. Ben değerli bir insanım. Evet. Çok önemli değer var. Kendimi değerli hissediyorum. Eşim bana baktığı zaman değer verdiği bir insana baktığının farkındayım. Ben de ona baktığım zaman kendisini değerli hissediyor. Ben yetkin, yapabilen bir insanım. Eşim bana baktığı zaman beceriksizin teki, elinden hiç iş gelmez bizimkinin diye bakmıyor. İsterse yapabilir diye bakıyor. Benim eşim kafasına koysun isterse bakabilir. Ben de ona bile bakıyorum. Ve ben sevilmeye layık bir insanım. Ben malım mülküm olmasa da, titrim olmasa da, mevkim olmasa da, elim barkım hiçbir şey olmasa da... ...ben kendi başıma, kendi özümden dolayı sevilmeye değer bir insanım. Böyle hissediyorum. Eşim de bana baktığı zaman bunu görüyorum. İşte Levent'in sözüne ettiği ilişkiye bakım bu demektir. Ondan dolayı ben içeri girdiğim zaman eşim mutfaktaysa aman yorgunum şimdi ağzım açmayayım demem. Hanım ya merhaba geliyorum. Senin suyunun sesi bile insanın kulağına hoş geliyor derim. İşte burada ilişkici cıvıldamaya başlar. İşte burada sizin kendinize özgü bir yolculuğunuz olmaya başlar. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Değerli izleyenler, çocuğumuzu nasıl yetiştirelim? Çocuğumuzu mecbur mu kılalım, çocuğumuzu özgür mü kılalım? Mecbur kılarsak, korktuğundan dolayı, bize bağımlı olduğundan dolayı bizimle beraber olur. Ama can cana bir ilişki geliştiremeyiz. Özgür kıldığımız zaman, o kendi seçimleriyle fırsatlar yaratıp, ...bizimle beraber olmak ister. Korku kültürü... ...der ki... ...kanadını çek... ...uçar gider. Kes kanadını. Bak o kadar emek verdin. Çeker gider. Sana söylemedim deme. Ona göre. Uyurken öp. Kızını döv. Aksine dizini döversin. Bu bir dünya anlayışı. Ve bu dünya anlayışı... ...nesilden nesile... Devam eder gider. Şimdi bizim korkuttuğumuz çocuklar, bizim özümüz, canımız, kanatlarını çektiğimiz zaman, kestiğimiz zaman korkak oluyorlar. Ve varlışlarını ancak terbiyesizlikte gösteriyorlar, arsızlıkta gösteriyorlar. Yalancı oluyorlar çünkü korkuyorlar. Yalanın olduğu yerde mutlaka korku vardır. Kortundan dolayı insan yalan söyler. Ve ilk fırsatta var olmak için kendine olan güçsüzü, daha güçsüz birini mutlaka ezer. Ancak ezdiği zaman kendisinin var olduğunu hisseder. Evet, peki ben seven bir insan olarak nasıl bir yolculuk içinde olacağım? Benim gözlerimden şu mesajı alabilmeli, sesimin tonundan, ona dokunuşumdan. Sen benim için çok önemlisin. Ben senin olabileceğinin en iyisi olmasına hayatımı adıyorum. Çünkü seni seviyorum. Sen kendi yolculuğunu yapacaksın ama ben hep senin yolculuğunun tanığı olacağım. Görmek istiyorum. Sen kendi yolculuğunu yaparken seni özleyeceğim. Ve sen de beni özlersen çok mutlu olacağım. Ama özlemek zorunda değilsin. Şimdi böyle bir yolculuk içerisinde can cana bir iletişim. Bu ne demektir biliyor musun? O kısmı vermedik ama seyretmişseniz o bölümü bilirsiniz. Mehmet Aksoy diyordu ki hocam ilk defa ağacın tepesine çıktı yüksekte. Şaşırmıştı böyle keklik bakıyor. Üstlük çalmak istedim. Çalamadım. Heyecanlandım, ıslığı çalamadım. En nihayet kendimi topladım, çaldım. O kritik an geldi ve uçtu, geldi. Değerli Lübnanlı mistik bir yazar, şair var. Halil Cibran, bilmem ismini duydunuz mu? Benim çok önem verdiğim bir düşünür. Bakın, bir gün bir anne gelir ve ona sorar. Bize çocuklardan bahsetler. O da anneye bakar şunu der. Sizin diye bildiğiniz evlatlar gerçekte de sizin değildir. Onlar kendilerini özleyen hayatın oğulları ve kızlarıdırlar. Sizler aracılığıyla dünyaya gelmişlerdir ama sizden değildirler. Sizlerin yanındadırlar ama sizlerin malı değildirler. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi asla. Çünkü onların kendi düşünceleri vardır. Onların bedenlerini barındırabilirsiniz ama ruhlarını asla. Çünkü onların ruhları geleceğin sarayında oturur. Ve sizler düşlerinizde bile orayı ziyaret edemezsiniz. Kendinizi onlara benzetmeye ...çalışabilirsiniz... ...ama onları... ...kendinize benzetmeye çalışmayın hiç... ...çünkü hayat... ...ne geriye gider... ...ne de geçmişle ilgilenir... ...sizler... ...evlatların birer canlı ok gibi fırlatıldıkları... ...yaylarsınız... ...yayı gelenin elinde... ...seve seve bükülün... ...çünkü oku atan o güç... Uzaklaşan okları sevdiği kadar elindeki sağlam yayı da sever Halil Cibran. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.